<gülüyor> ölçüyü tam yapın alışverişlerinizde eksiltenlerden olmayın <gülüyor> doğru teraziyle tartın <gülüyor> İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde fesat çıkaran kimseler olarak bozgunculuk yapmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının. <gülüyor> Onlar şöyle dediler. Sen ancak iyice sihirlenmiş kimselerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın ve biz seni gerçekten yalancılardan sanıyoruz. فَاَسْقِطْ eğer iddiasında doğru kimselerden sen Haydi üzerimize gökten parçalar düşür şu ayıp Rabbim ne yaparsanız en iyi bilendir dedi. Böylece onu yalanladılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi.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 Kudreti daima üstün gelen, rahim, çok merhamet eden, elbette ancak Rabbindir. وَإِنَّهُ <gülüyor> لَتَنْزِيلُ Hem muhakkak ki o Kur'an, gerçekten alemlerin Rabbinin peyderbeyi indirmesidir. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِلِينَ ''Onu ruhul emin, Cebrail korkutuculardan olman için apaçık Arapça bir lisan ile senin kalbine indirmiştir.'' ''Ve ''Ve şüphesiz ki onun zikri daha öncekilerin kitaplarında da elbette vardır.'' وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُدَمَاءُ بَن۪ي İsrail oğulları alimlerinin bunu kitaplarında görerek bilmesi onlar için bir delil değil midir? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِينَ onu Arapça bilmeyen kimselerden birine indirse de o kimse onu onlara Mekkeli müşriklere okusaydı yine de ona iman eden kimseler olmazlardı. İşte onu o küfrü günahkarların kalplerine yalanlamalarındaki inatları sebebiyle böyle sokmuşuzdur. Elenli bir azabı görmedikçe ona iman etmezler. İşte bu azab, onlara haberleri olmadan ansızın gelecektir. O zaman. Bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Şimdi alay ederek bizim azabımızı mı acele istiyorlar. Söyleyin bakalım, eğer onları senelerce yaşatıp nimetlendirsek, sonra da o tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse ne yapacaklar? Mâ <gülüyor> faydalandırılmakta oldukları şeyler, nimetler o gün kendilerine bir fayda vermez. Halbuki biz, hiçbir memleketi Halkına nasihat vermek üzere, kendisine gönderilen korkutucuları, peygamberleri olmadan helak etmedik ve asla zalimler olmadık. <gülüyor> Hem o Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. <gülüyor> Hem bu onlara düşmez. Zaten güç de yitiremezler. Çünkü onlar meleklerin sözlerini işitmekten elbette uzak tutulmuş olanlardır. O halde Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk edip yalvarma sonra azap edilenlerden olursun. <gülüyor> Ve önce en yakın akrabalarını korudu. <gülüyor> <gülüyor> Sana tabi olan müminlere de şefkat ve tevazu kanadını indir. Buna rağmen sana karşı gelirlerse artık onlara de ki doğrusu ben sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Ve o aziz kudreti daima üstün gelene Rahim çok merhametli olan Allah'a tevekkül et <Sessizlik> O ki gece ibadet için kalktığın zaman seni görür <Sessizlik> Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor <Sessizlik> Şüphesiz ki Semih Hakkıyla işiten Alim Kemaliyle bilen ancak O'dur Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar iftiraya düşkün çok günahkar olan herkesin üzerine iner. Ve Onlar ise şeytanlara kulak verirler. Bunların çoğu da yalancıdırlar. O araya, şairlere gelince... Onlara azgınlar uyar. <gülüyor> Görmedin mi? Gerçekten onlar, o şairler her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Her türlü yalan ve çirkin sözü söylerler. <gülüyor> ve doğrusu onlar Yapmayacakları şeyleri söylerler. ve ve Min ve Ancak İman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra şiirleriyle intikamlarını alan mümin şairler müstesna, zulmedenler ise nasıl bir inkılap yerine dünyadaki hallerinin zıddına döneceklerini yakında bileceklerdir.